Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahirrabbilalemin Vessalatu Selam, ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ya Allahu ya mu'in ya hennan ya mennan Ya kerim ya gaffar ya rahim ya rahman Mevlana Rabbi Rabbânî kaddâsallâhu sirrehu s-samedânî Resûl-i sünnetine ittiba, Efendimiz Aleyhissalâtu vesselam'ın izinden gitmeye ısrar bunu hayatın ilkesi haline getirmenin değeri ve ehemmiyetinden bahsetti. Belki birçok sohbet hep aynı noktaya temas ediliyor. Rasûl-i Ekrem sünnetinde ısrar, ısrar, ısrar, ısrar. Ya biz İsmail'e gideriz, geliriz hep ee, sünnete ittiba, ittiba falan başka bir konu yok mu gibi bir düşünce hatırımızdan asla vakit katta geçmesin. Çünkü hayatın ucunda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Varlık, sünnet-i eksenli bir olgudur, bir hadisedir. Hayatın merkezinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğundan mecburuz o ana e, işi ilki haline getirmeye. Bazı şeylerin konuşulmaması unutulduğundan dolayı değildir. Çünkü o, o işte konuşulmasını istediğimiz işin var ya, başarıya ulaşması Resul-i Ekrem'in taklit edilmesine bağlıdır. Asıl yani e, konunun ni rengi, noktası, Aleyhi ve Sellemin sünneti olduğu için orada eğer ciddi bir yapılanma olmazsa, ya işte şu da konuşulsun, şu da yapılsın demenin bir anlamı olmuyor. İnşaatın eğer hafriyatı güzel yapılırsa, mühendislik hesapları tam uygulanır da malzemeden kaçamak yapılmazsa inşaatın katlarını çıkmak zor değil. İnşaatı bitirmek zor değil. Yeter ki zemin etüdü iyi yapılsın. Hayatın zemininde latif bir ve la temsil, Resul-i sünneti olduğu için Mamı Rabbani diyor ki, benim dostlara yapacağım yegane nasihatim, dünyaya bir daha gelsem yapacağım nasihat, Muhammed Mustafa sünnetine ittibadır veriyor. Ondan sonra öbürleri tıkır tıkır tıkır, tıkır gelir. Burada bir noktaya temas etmek vardır. Din şahsiyettir. Din şahsiyettir. Din şahsiyettir. Müslümanın da kendisinin az bir şahsiyeti vardır. O şahsiyetin bir takım kuralları ve ilkeleri vardır. Eğer onlar yaşanıyorsa Müslümanın şahsiyeti tamamdır. Eğer onlar yaşanmıyorsa benimsenmiyorsa sade biliniyor ve dinleniyor ama uygulamaya gelindiği zaman bir şey olmuyorsa. O zaman Müslüman şahsiyet ve kimliğini kaybetmiştir. Başka bir şahsiyete sahip olmuştur. Müslümanın şahsiyetini oluşturan ana etken Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in izinden gitmektir. Giyiminden, kuşamından tut da Yahudi ve Hristiyanlarla birlikte yaşarken takip edilmesi gereken sünnetleri ihya'ya varıncaya kadar. Resul-i Ekrem sallallahu sellem yaşadığı süre içerisinde bize bir boşluk bırakmadı ki o boşluğu biz başka şeylerle dolduralım. O bakımdan sünnet-i seniye ittiba hayatımızın suyudur. İmam-ı Hücbiri Kuddise Sirruhu Mahcub adlı kitabında der ki Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem medine Münevvere'de Kuba Mescidi'nde oturuyordun. Arkadan hızlı bir şekilde bir kirpinin içeriye girdiği görülüyor. Kirpi, kirpi arkadan geliyor. Önden de yılan gidiyor affedersiniz. Yılan Resulekrem sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların dilinden anlardı. Bu da bir mucizeydi. Hayvan ya Resulullah bu beni yiyecek dedi. Beni muhafaza et. Resul Ekrem sellem yanındaki sahabeye dedi ki şu gelen kirpiye bir miktar et verin dedi. Bıraksın bunu dedi. Verdiler. Kirpi döndü gitti. Sonra Resul Ekrem sellem sahabeye bir şeyler söylemeye başladı. Derken yılan kafayı kaldırıp Resul Ekrem sallallam'ın elini ısırmaya teşebbüs etti. Nankör hayvan. Ebu Hureyre radıyallahu anh yanında kedi taşırdı. Torbanın içerisinde kedi duruyor. Kedi yavaş yavaş dışarı çıkmaya teşebbüs etti ve çıktı gene kucağında. Yılan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ısırmaya teşebbüs edince kedi yılana çakıldı ve yılanı öldürdü. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kedinin kendisini savunmasından memnun kaldı ve elin eliyle hayvanı sırtını okşadı. Hücbiri diyor ki Kuddisesi Teala Cenab-ı Celle Celaluhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin elinin elinin o kedinin sırtına değeceğini bildiğinden dolayı kedi kedi yaratıldığı andan o ana gelinceye kadar hatta kıyamete kadar yaşayan kedinin sırtını Mevla yere getirmedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in elinin değmiş olduğu hayvanın sırtı yere gelmezse diyor Hücbiri Rahim Teala Kedi ne kadar yukarıdan atarsan atması düşüyor yere hayatları üzere düşüyor sırtı üzere düşmüyor İmam Hücbiri buyuruyor ki işte resul Ekrem sallallahu sellemin hayvanın sırtına elini değeceğini bilin Allah Celle Celaluhu hayvanın peki sırtının yere gelmeyeceği şekilde o hayvanı hilkat buyurdu Allah Celle Celaluhu resul Ekrem'in elinin değmediği mahlukun sırtı yere gelmeyince ya Resul-i Ekrem ve sünnetlerin ihya edildiği, Resul-i Ekrem ve sünnetine insanların düşkünlük göstermiş olduğu bir toplumu sırtını Allah Celle Celaluhu yere getirir mi? buyuruyor. Öbür taraftan Mevlana Celleettin Rumi Kuddisi'nin ruhu buyuruyor. Sahih bir rivayetse Mevlana Kudsi sirru aktarıyor Enes İbni Malik rahimallahu teala'nın e, teala evine bir misafir geldi. Sahabeden bir misafir geldi. Sofra kurdu, ellerini e, yıkamak için ibrikleyen getirdi. Sonra efendim havlu verecekti o misafire. Havluyu... Enes Malik elini aldı, baktı ki misafire verecek gibi değil, epey kirlendi. Ve yanan ateşin içerisine diyor havluyu attı Mevlana, öyle buyuruyor. Yanan ateşin içerisine attı, elini soktu, havluyu çıkarttı tertemiz. Sahabeye verdi o misafirlan sahabeye havluyu. Sahabe böyle şaşkın şaşkın duraksayıp kaldı. Dedi ki Enes bu havluyu ateşe attın dedi ateşte yanmadın. hadi anladım dedi eyvallah dedi yani elin yanmadı bunu anlarım dedi niye? keramettir keramet haktır Do tamam dedi fakat dedi havlu niye yanmadı acaba dedi havlu, havlu insan değil ki kerameti olsun havlu niye yanmadı dedi Enes bin Malik radıyallahu anh buyurdu ki bak kardeşim dedi bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana misafir oldu. Aynen sana kurduğum sofra gibi onu da sofra kurdum dedi. Havluyu ona verdim el yıkaktan sonra. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ellerini sildi. O havluyu havluyla dudaklarında sildi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek dudaklarının ve ellerin değmiş olduğu havluyu ateş bile yakmıyor buyurdu. Oradan hareketle Mevlana buyuruyor ki işte Muhammed Mustafa, Salavat Semin Sünnetini yaşanmış olduğu bir toplumu da Allah Celle Celalı yakmaz buyurdu. Ve ma'ken Allahü Azzibun ve antefihiim, Muhammedim sen insanların arasında bulunuyorsun, müşriklerin arasında bulunuyorsun. Senin varlığın yüzünden ben o adamları helak etmeyeceğim dedi. Çünkü işlerinde sen varsın. Senin peki varlığının söz konusu olmuş olduğu toplumun sırtını ben yere getirmeyeceğim. Ben bunların kafasına dağı taşı yıkmayacağım diyor. E Müfessir-i ikiram diyor ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı döneme mi yani bu iş sadece? Ha, değil o zaman diyorlar daha sonraki çağlarda ve asırlarda bu iş nasıl ola gelecek Resul-i Ekrem ve sünnetinin yaşanmış olduğu bir toplumu Allah Celle Celaluhu helak etmeyecektir diyorlar. O bakımdan buralarda dik durmaya çalışalım. Çok eksiklerimiz var. Allah tevfikini bize yar eylesin. İmam-ı Rabbani Kuddisi'nin buyuruyor ki Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini elhamdülillah ihya ettim diyor. İhya ettim diyor. Yalnız bir sünnetini yapamadım diyor. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin radıyallahu anhuma ile birlikte cemaatten namaz kıldı. Onları cemaat yaptı, cemaatle namaz kıldı. Benim ise torunum olacak olan nesil daha dünyaya gelemediğinden, gelmediğinden torunlarınla, torunlarımla cemaatle namaz kılma sünnetini ihya edemedim diyor. Bir burada eksik kaldım diyor. Mem-ı Rabbani Kuddise buyuruyor. Çok yorgundum diyor, yatağa girecektim diyor. Artık diyor, ayakta duracak takatim yok, düştüm yatağa diyor. Fakat yatağa düştüm, sol tarafın üzerine düştüm ve uyumaya başlıyorum diyor. Derken o an bir ikaz gibi bir şey aldım diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatarken önce sağ tarafına yatardı. Ben o kadar yorgunluğa ve bitkinliğe rağmen birden sağa fırladım diyor. Sola yatmış idim, anında sağa döndüm diyor tam uykuya geçecekken üzerinde şiddetli bir ağırlık hissettim diyor. Bu ağırlık neyin nesi? Baktım, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üzerime basa basa geliyor. Zuhuratın bir türlüsü bu. Bunlar vardır, vardır. Şimdi sözüm ona bazı işte efendim çok bilmişler, böyle şeyleri inkar ediyorlar. Eğer okuma yazman varsa, İmam-ı Süyt'in el-havi lil-fetavasına bak. Neler söylüyordu İmam-ı Süyüthi Teala? Neticede baktım Resul-i Ekrem sağ ve sellem fırladım kaktım. Bana aynen resul Ekrem şunu söyledi. Ahmet, Şeyh Ahmet kalk bana bir kağıtla kalem getir dedi. İcazetini yazayım. Resul-i Ekrem sağ ve sellem min sünnetine bir yatarken efendimizin takip etmiş olduğu sünnete riayetten Cenab-ı Celle Celal Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi Hindistan'a şey Ahmedül Farukü Serhendi'yi tenbihe ikaza icazetini yazmaya gönderdi. Tabi diğer kemalatı tamamdır. Ama ama sünnetin terk edildiği bir ortamda sünnete riayet kadar insanı arşa ulaştıran kafasını arşa değderen başka bir ameli salih yoktur ve icazetimi yazdı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve gitti zamanında yaşayan insanların ittifakla aktardığı bir haber vardır kendisinin sünnet-i seniye yaşaması dünya çapında yüz tane yüz tane bahr-ı bipayan yani okyanus gibi alimin sünnet-i seniyesine ittibaya denktir diyorlar müceddidi elf hissani olmak demek ki, yani ee, karanfil kokulu leblebiyle boza içmeye benzemiyor. Cenab-ı Celle Celaluhu hepimizi bu istikamette muvaffakinden eylesin. Sultan şimdi devamla buyuruyor ki, yani Efendimizin bir sünnetin ihya ediyorsun, yüz şehit sevabı elde ediyorsun. E sultan dedi ki en, satırda, en son satırda ya bir vacibi yerine getirsen, ya bir farzı yerine getirsen, ya bir helalla meşgul olup da haramdan mekruh şeylerden kaçsan durum ne olur diyor şeriatın insana kazandırmış olduğu kariyer bu denli bu derecede kuvvetli bir şey ve kalum, ve ulema dedi ki inne Radde en yarım gram ağırlığında, yarım gram ağırlığında haksız yere elde etmiş olduğun bir malı, bir parayı iade etmen kime? İlâ şahsin, bir kişiye iade etmen ki, Sen o malı, o parayı o kişiden haksız yere aldın. Hakkın değildi sen mi? Yarım gram, burada hoş yani yarım gramdan aşağısı işte verilmese de olur anlama. işte küçüklüğü temsil yarım gram diyor. Yoksa iğnenin tepesi kadar bile olsa bu hakkın geriye verilmesi lazım. İmam-ı Şahrihani Rahimallahu Teala buyuruyor ki, öyle insanlar tanıdım ki eğer parasını yola düşürse, aa eve geldi baktı ki para cepte yok, bir demir para, bir dirhem diyelim. Adam geldiği yoldan gerisin geriye giderdi parayı bulmak için. Parayı bulduğu zaman yolda tam alacakken almazdı. Derdi ki yani şimdi bu para evet ben bu yoldan gittim geldim bu para benim olması kuvvetle muhtemeldir. Fakat adam düşünürdü ki ya eyvallah tamam benim param olması da kuvvetli muhtemel ama ama olmaya da bilir. Bu parayı buraya, başkası da düşürmüş olabilir korkusuyla o parayı yerden almazdı buyuruyor. Koçi Bey, Osmanlı ulemasındandır. Osmanlı Devleti'nde görülen yaramazlıkların ıslahı için yazmış olduğu risale diyor ki Allahü Teala kafire devlet verir ama Hatta o madde de diyor ki Ve dahi ehli sünnet vel cemaat uleması dedi ki Allah kâfire devlet verir ama zalime devlet asla vaka vermez. Kâfirin devleti bir an için e, belki var olacaktır eyvallah ama Veyahut da şöyle diyelim kafire devlet verir ama zalime devlet vermez. Zalim bir devlet, bir şevket, bir güç kuvvet elde etse bile bu devam etmez. En tez zamanda mutlaka devleti yıkıl yıkılacaktır diyor ehl-i sünnet vel cemaat. Zalim kime deniyor? Nahak yere, haksız yere mazlumun hakkını gasp eden insan oluyor. Hak mukaddestir, hak mukaddestir. Bir insan milyarını kaybetse üzülür ama ne yapalım der ya işte geldi gitti. Ama bir insan bir insanın bir lira hakkını yesi o ona ağır geliyor. İnsanın fıtratı, zulmü kabullenmiyor. وَقَالُوا اِنَّا رَدَّ النِّسْفِ الدَّانِ اِلَى شَخْسٍ اَخَزَوْ عَنْهُ زُلْمَنْ اَمْدَ بِلَا bir gerekçe de yok yani bir haklılık gerekçesi yok bir insan peki haksız yere almış olduğu almış olduğu malı e, sahibine iade etmesi efdalun çok daha üstündür min en yetasadka niyeteydirihemin 200 dirhem gümüş parayı sadaka vermekten daha üstündür buyuruyor önce Önce haksız yere gasp ettiğin veya gasp ettiğimiz malları iade edelim, ondan sonra hayır yap, beyefendi! Yahu Sultan Selim Han Aleyhi rahmeti vel gufran, İstanbul'dan orduyu aldı, çıktı, Mısır'a gidiyor. Ankara, Gerede'de de mola verdi, vezirini çağırdı, dedi ki, derhal bana elma getirin, dedi. Çabuk dedi, kullarımın yani askerlerimin erzak torbalarına bak! sağa solu yok da canım elma istiyor aradılar aradılar aradılar gel padişahım dediler elma elma yok hiçbirisinde ya dikkatli bakın bana elma lazım acele Aradılara gene yok gel der ifade verdiler padişahımız dediler yok elma yok o zaman Yavuz Sultan Seliman Aleyhi Rahmetü ve'l-Gufran taşı gediğine koydu dedi ki vezirlerim vezirlerim benim canım elma istediğinden dolayı ben size elma getirin demedim diyor. Biz gelirken İzmit'teki bağlardan geçtik diyor. Ola ki bir askerim diyor, canı çekmiştir diyor o bağdan diyor. Bir Müslümanın, bir Rum'un eğer elmasını aldıysa ben o çalıntı elmayla Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem mukaddes emanetlerin almaya gidemem ben dedi. Milletin bağını, bahçelini, yamı yağmalayarak gidip de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in emri yerine getirilmez.'' dedi. Eğer dedi bir elma bulunsaydı dedi orduyu geri çevirecektim. Adam devletin bekasını ve devamını bir elmanın varlığına bağlıyor. Dünya bunlarla ayakta duruyor. Ve bunlarla ayak, ayakta durdu. Bu işler terk edildiği an bu sefer inişe geçtik. Ve o inişe hala devam edip gidiyor. Çalan gülüyor, çalamayan, araklayamayan peki oturup ağlıyor öyle hale geldik. En güvendiğimiz insanların namusuna, sadakatine güvendiğimiz insanların hamuduyla devleti nasıl yuttuğunu duyuyorsunuz değil mi? Sultan Murat ne söyler? Harami haram yiyen peki, haram yiyen peki asker eee harami zade olur diyor ecdat. Yani bir memleketin ordusu gerçi millet de öyle. Yani ordu deyip de hoş yani belli bir kesim hedef alıyoruz gibi bir şey anlaşılmasın yani. Ama dede o anki ordunun ne kadar muazzam bir namus çizgisinde hak yememe konusunda ciddi davrandığını göstermek için böyle söylüyor. Haramiyen asker harami zade olur diyor. Onun kurtaracağı, onun fethedeceği ülke uzun süre peki o devletin elinde kalmaz diyor. Evdalımın en tasaddika miietei dirhemin. Peki, insanın e, haksız yere almış olduğu, haksız yer almış olduğu yarım gram peki bir balı sahibine iade etmesi 200 dirhem gümüşü fakir fukaraya tasadduk etmesinden daha üstündür diyor. Macarlı tarihçi Ubisini diyor ki Osmanlı devletinde bir yılda bir yılda ee, hırsızlık vakası en fazla 5 taneydi 6 taneydi diyor bunun yedincisi yoktur diyor hayran kalıyoruz ama yani hayran kalma, kalmamak mümkün değil ki e şimdi hani her gün yüzlerce hırsızlık gasp onun malını mülkünü yeme şu bu vesaire vesaire kul hakkı mukaddestir mukaddes. Eskiden tekkelerde adamın yüzüne bir sinek konsa, bir sinek konsa sineği uçurmazdı İmam-ı beyanına göre. Niye? Yüzüme konan sineği ben uçurursam gidecek bu bizim arkadaşın öbür müridin alnına konacak, onu rahatsız edecek. Ben o kardeşe zulmetmeye ne hakkım var derdi. Sineğin acısına okatlanırdı. Ama, ama... Ne acı günler gördük değil mi? İsmaila caminin merkezinde Hızır Efendi vurulabiliyor. Ee, burada yapılmadık icabında zulüm kalmıyor. Bu ne demek oluyor? Oralar bir destandır. allah Teala bütün kamburları düzeltmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Ve kalum, ve kalum ve ulema diyor ki laukane li şahsın eğer bir insanın oluyorsa minel amelis salih ya ameli salih cinsinden laukane li şahs minel amelis salih mislü amel nebiyin peygamber kadar ameli olsa senin peygamber kadar ameli salih güzel işin olsa ama bakiye fi zimmetihi ve bakiye fi zimmetihi ''Adamın peki zimmetinde hakkı şahsin bir insan hakkı kalsa ve bakiye fî zimmeti hakkı şahsin miktara nisvidanik yarım gram kadar, yarım gram kadar, küçücük bir nokta kadar bir başkasının sende hakkı kalsa ve sen peygamber gibi ameli i salih sahibi olsan ''la yedhul cennete hatta yüeddiye zalike'' O hakkı, o hakkı sahibine verinceye kadar bu insan kesinlikle cennete giremeyecektir. Yani işte bu işleri az çok hepimiz biliriz yani. Derdimiz yani işte hastalığımızı konuşup tedavisine bir an önce e, hücum etmektir. Peygamber kadar ameli salihin olacak, eee? Ya namazın, niyazın, haccın, zekatın vesaire, cihadın, işte zikrin, fikrin, murakaben vesaire... Amma ve lakin, iğnenin ucu kadar peki birisinin sende alacağı var, E sen adamın hakkını peki gasp etmişsin gibi borcunu ödemiyorsun vesaire. Yok arkadaş, sana cennet haram, ben öyleysem bana da haram. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اِنَّ مَتْلَ الْغَن۪يي zulmün buyuruyor. Bir insan bir insandan borc alsa, bir insan bir insandan borc alsa ne kadar? Gelin bir haftalığına veya bir aylığına vereceğim adam da sana itimat etti verdi neticede vakti geldi parayı ödemen gerekiyor değil mi imkanın da var fakat diyorsun ki bu benim parayı aldığım zat bu hacı Abey, insaflı adamdır beni üç gün beş gün daha idare eder ben bu parayı bir iki çevireyim ondan sonra bu arada bir istifade edeyim resul Ekrem buyurdu ki sen para kazanmasını biliyorsun da o adam bilmiyor muydu resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki imkanı olduğu halde almış olduğu borcunu vaktinde ödemeyen adam teyreden zalimdir buyuruyor. Zalimdir buyuruyor. Zalimdir buyuruyor. O adamın alnında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazmıyor. Heze zalimun yazıyor. Bu zalimdir. Bu nahak yere hak yiyen peki bir haram zededir. Hangimizin alnına peki böyle bir mühür bassalar veya batacak olsalar bu insan ortalıkta gezme hakkı olacak. Bundan yıllarca önce Hollanda ticaret odasında bir kanun oylanıyor. 40 kişilik bir ticaret odası üyesi bir kanunu oy oylamaya koyuyorlar. Ki hangi taraf fazla gelirse kanun ya çıkacak ya çıkmayacak. Ecdadın son zamanları bu. Neticede yirmi tane evet çıkıyor, yirmi tane hayır çıkıyor. Yirmi tane evet çıkıyor, yirmi tane hayır. kanın ortada kalıyor. Başkan diyor ki, bu bu şekilde çıkmayacak diyor. Benim aklıma bir fikir geldi diyor. Eğer bunu uygularsak bu kanun çıkar diyorlar. Nasıl? Veya işte bunu dikkate alırsak. Adam diyor ki bir Osmanlı tüccarıyla, Osmanlı esnafıyla ticaret yapan var mı içiniz diyor. Nereden buldu bunu adam? Birisi parmak kalırdı ki ben dedi, efendim dedi. Dedi ki ben seni dedi, ben seni bir adam değil, ben seni iki adam kabul ediyorum ve kanon 19'a karşı 21'le meclisten çıkıyor. Ya bu ne iştir falan filan böyle şey olur mu gibi itirazlar başlıyor. Diyor ki Osmanlı insanı olan o Müslümanlar var ya bunlar öyle hak ve adalet gözeten insanlar ki bunlar şimdiye kadar... Kimsenin hak yere hakkını yemiş insanlar değil bunlar. Tarihte biz bunu gördük. Gene hala bunlar böyledir diyor. Osmanlı namuslu tüccarıyla alışveriş yapmak da bir kariyerdir. Artı bir değerdir diyor. Ulan sen ki diyor, affedersiniz, sen ki diyor ticarette bu kadar dürüst çalışıyorsun... Ehli namus olan, ehli hak olan, hak hukuk yemeyen insanla ee, alışveriş yapıyorsun. Aferin sana diyorlar. Sen bir adam değilsin, sen iki adamsın diyorlar. Biz sana Kur'an'ı peki zahmet çekesin diye göndermedik diye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ma enzelnâ aleykel Kur'âne liteşkâh. Yani biz insanlar tekme tokat olsun diye, e, stres pires olsun diye İslamiyet'i göndermedik. İslamiyet'in sayesinde biz de, elin Yahudisi ve Hristiyan da herkes huzur içerisinde yaşıyordu. Kimse dükkanını kapatmazdı. Kaldı ki, kaldı ki değil sadece insanlar, insanlar hakkını gözetme. Hayvanına varıncaya kadar İkilere varıncaya kadar onların bile hakkını gözeten bir ecdat geldi geçti bu dünyadan. Bir yerde onlarla iftihar etme hakkımız kalmadı. Onların bu hassasiyetini biz kaybettik biz. Ne yüzde peki biz Osmanlıyız diyeceğiz biz. Osmanlı diyoruz sık sık, ırkçılık mantığıyla değil, imana ve İslam'a asker olduğundan dolayı, imanı ve İslam'ı aldığı gibi bize aktardığından dolayı biz iyileri severiz biz. Eskiden köylerde e, Türklerle Rumlar karışık yaşarlardı. Eğer sen bir köye gittiğin zaman diyelim ki bir Rum köyü orada bir tane Müslüman evi var veya iki tane Müslüman evi var. Senin de aradığın kişi bir Müslüman ama onun evi nerede? Onun evi nerede? Hangi ev? Bütün köyü mü gözecek? Yok adam kafasını kaldırdı bacaya bakardı bacaya. Bacadan anlardı ve bulurdu Müslüman evlerini Nasıl? Çünkü leylekler Rumların bacalarına yuva kurmazdı Müslümanların bacarına kurardı Niye? Çünkü bu evde yaşayan eli insaftır Zalim değildir İnsanların haklarını gözetir Hayvanların haklarını gözetir Leylek bile zalim olmayan peki Ve zulme rıza göstermeyen insanın bacasına yuva kuruyordu kim kaç kişinin peki bacasına leylek, baş şeyi kuruyor, yuva kuruyor? Bunlar gözleri yaşartan, dolduran peki uygulamalar bunlar. Bu güzellerden hiçbir şey kalmadı desek muvalam etmiş oluruz. Ağaç kurumaya yüz tutuyor, ağaç kurumaya yüz tutuyor. Dede gidiyor, adam kira alıyor. Arkadaş gel buraya diyor. Sana iş vereceğim, buyur abi diyor. Yağmayan şu kadar diyor. Her gün geleceksin bu ağacın dibine su dökeceksin. Bu ağaç kurumayacak diyor. İslam'ın rahmeti, İslam'ın menfaati nerelere kadar? Dünyanın bugün bütçelerinin dörtte üçü çevre düzenlemesine gidiyor. Çevre kirlenmesini önlemeye gidiyor. Kur'an-ı Kerim çevrenin muhafazası konusunda Ekrem, Sallallahu Aleyhi ve Sellem yeşilin muhafazası konusunda neler söylüyor neler, neler söylüyor neler Neler, söylüyor, neler? İslamiyetin sırrı şu noktadaki ısrarı ve güzelliği insanların yaşadığı ortamı cennete çeviriyor. Bak İstanbul Belediyesi bir ile işte gülle alakalı bir uygulam başlattı. Allah sevip olanlardan razı olsun. E bakın İstanbul mesela hani göz Allah insan gözünü baktığı noktada güzeli görmek için yaratmıştır. E bakıyorsun sağa sola o laleler, güller vesaire falan insana bir neşe geliyor, insana bir sürur geliyor. Lale Cenab-ı Hak Celle Celaluhu temsil eder. Gül Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın eder. E buraya varınca kadar İslam'ın getirdiği güzellikler insanlar için. Yani ne zorumuz var peki İnsan İslamiyet'ten bıkkınlık gösteriyor, usanç gösteriyor. Zulümden ne oluyor ki peki? Yine hala yine hala aldığım parayı ödemiyorsun. Yine hala beni ütmeye çalışıyorsun. Arsadan kaçırmaya çalışıyorsun vesaire. Allah Celle Celalü ellerini kıracak senin. Maraş'ta bir hadise oldu bir zamanlar. Bunu savcı anlatıyor Maraş savcısı. Bir Müslümanı bir Müslümandan davacı oldu. Bu benim işte sınırıma tecavüz etti. Gittim diyor ondan sonra. Neresi burası? Aldım davacıyla ile davalıyı. Üstelik de dedi, yani hırsızlığı yapan hacı efendi dedi. Sakallı bir adam dedi. Hikayet onun hakkında. Dedim ona, hacım bana yemin edeceksin. Vallahi de billahi de, Vallahi de billahi de, yani şu bastığın toprak ondan sonra e, senindir diye. Hacı efendi ki, savcı efendi, vallahi de billahi de bastığım topraklar benimdir. Mer hacı ne yaptı biliyor musun? Ayakkabının içerisine kendi tarlasına toprak koydu. Görünüşte tamam, komşunun peki tarlasına basıyor. İhlal ettiği sınıra ayak basıyor. Ve dedi ki, savcı efendi, vallahi billahi şu bastığım topraklar dedi benimdir, doğru kendi arasından ayakkabının içerisine toprak koymuş onların üzerine basıyor doğru savcı diyor ki ya o an diyor Allah kalme bir şey verdi diyor çıkart, çıkart şunu ayakkabılarını bak bakalım içinde bir şey var mı çıkarttım baktım ki hacının ayakkabının içerisinde kendi arasından toprak var hacıya cennet haram oldu İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden bir tanesi de ölüleri diriltirdi. Tebliğe gitti. La ilahe illallah. Tavsiye etmeye gitti. Yerdeki insanlar dediler ki eğer sen hakikaten peki e, hak bir peygambersen şurada bir mezar var. O mezardaki ölüyü kaldır dedi. Biz de sana iman edelim dediler. İsa Aleyhisselam'ın evliye vardı. Ölü dirildi. İsa Aleyhisselam dedi ki ona ne halim var dedi. Dedi ki ben bakkaldım dedi. 50 bin yıldan beri dedi hala dedi mahkeme görüyorum dedi. Her terazinin hesabını bana sordular dedi. İmam Gazali rahimeullahü teala'nın üstadı Yusuf İbn Sina'nın teala öldükten sonra ee, komşusu öldükten sonra bu zat komşusunu rüyada görüyor gazali'nin hocası diyor ki ona komşu diyor ne halin var diyor nasılsın iyi misin diyor dedi ki her şeyim güzel dedi fakat bir mesele dedi taklar bana dedi yakamı bırakmıyorlar dedi ne o dedi ben dünyada hammallık yapıyordum pazardan işte mal alıyordum eve getiriyordum işte hammallık yapıyordum bir keresinde dedi, dişimin arasına dedi, sıkışan dedi yemek parçasını çıkarmak için arkamdaki küfeden dedi ufacık bir ağaç parçası aldım dedi. Hala bana bunun hesabını soruyorlar. Herkes haddini hududunu bilsin. İnsan fıtratı, zulümle asla da kata barışık değil. Dünyada terazi konusunda Almanlar önde gidiyor. En hassas ve kral terazi Almanlar yapıyor bir iki sen önce bir terazi yaptılar gramın binde birini dahi gösteriyor hani şimdiki mesele elektronik teraziler bir gram iki gram atıyor icabında adam öyle bir terazi yaptı ki gramın binde biri kadar ağırlığı dahi terazi gösteriyor bu ne anlama geliyor insan öyle hassas bir varlık ki insan öyle acayip bir eee hakka aşık bir varlık ki gramın Binde biri kadar hakkın karşı tarafa geçse bile gene sana ağır geliyor. Adam onu bile tespitle terazi yapıyor. Sağ, sağ. Şu anki bizlerin yediği hakların hesabı ne olacak? Allah meded-i inaat eyleye. Amin. Bir insanın peygamber kadar ameli salih olsa e bu insan la yedekul cennete. O insan cennete giremeyecek. Hatta yuved diye zalike. ta ki bu hakkı, bu hakkı yerine getirinceye kadar. Burası da bir destan gider de gider. Ve bir cümle, ve bir cümle, hulasayi kelam söyleyecek olursak özetle, en enyeküne. İnsanın peki yönelmesi lazım, mütevâtijen yönelmesi lazım ilal batini insan kalbiyle meşgul olmalı. İnsan iç aleminde gezmelin Badeccal-i zahirin Ama dış tarafını da Muhallem bi itiyen lahkam-i şeriat-i şeriyeti Şeriatın peki hükümleriyle Süsledikten sonra Dış cephe Dış cephe Namaz, oruç, aç, hac, zekat işte böyle hakkını yediğimiz Adamın hakkını vermek gibi vesaire Dış taraf bunlarla Güzelleştikten sonra Tarikat ve tasavvuf diyor Bak tarikat ve tasavvuh diyor bak men tefakkaha men tasavvufa ve lem ye tefakkah fakatte diyor bütün ulema fıkıh, fıkıh, ilmi fıkıh bilmeyen yani namazımız orucumuz, hacımız zekatımız alışveriş konuları işte evlenme boşanma, şirketler, şu miraslar vesaire falan filan bunlardan bahseden ilme fıkıh ilmi diyoruz kim fıkıh okumaz da tasavvuh ve tarikata girerse zındık olur diyorlar. Dinsiz olur diyorlar. Hani okuyamadın hiç olmazsa kafana takıldığı yerde kitaba bak. Elinde bir ilmihal olsun. Ha yok icabında. Git bilene sor. Ama mutlaka ve mutlaka fıkıhla irtibatın olacak diyor. birinci yılın başında bir mektup var. Birileri İmam Rabbani'ye işte yazıyor bir şeyler vesaire. Burada tasavvuf kitapları okuyoruz, tarikat kitapları okuyor vesaire. Hallerden hale giriyoruz vesaire. Şöyle zevkler oluyor, böyle işte zuhuratlar oluyor, keşifler oluyor bilmem ne. Ama Rabbani diyor ki aferin diyor, iyi şeyler uğraşıyorsunuz. Fakat siz fıkıh ilmini niye diyor ihmal ediyorsunuz diyor. Bir insan sürekli tasavvuf kitapları okuyor okuya ayağa kayabilir diyor İmam Rabbani. Dinsiz dayı olabilir diyor. Ama fıkı noktasında ayağını kuvvetli yere basan Allah'ın izniyle diyor. Dinden ayrılmaz diyor. Dahi ol fekalim bu selamı diyor. İsmet garibulak ku diye Tarikatımız var elhamdülillah. Yani o niyetteyiz inşallah yani avucunu yalayanların olmayız. Ama fıkkı niye ihmal ediyoruz? Fıkkı niye ihmal ediyoruz? Fıkkı niye ihmal ediyoruz? Yemin etmeyeyim ama Yemin etmişim gibi bunu kabul edin Eğer fıkhı bilsek var ya Kırk yararcasına Hiç kimse ticaret yapmaz Hiç kimse ticaret yapmaz Niye? Mesela o kadar hassas gidiyor Ecdat zamanında birisi buradan Kalkıp Hindistan'a ve Çin'e gittiği zaman Bir esnaf beraberinde Eksper getirirdi Eksper ne? Fıkhı eksperi Alışveriş hukukunu çok iyi bilen Alim ve hoca alırdı yanına Hani şimdi tercüman götürüyorlar ya, Çin emine gidiyor tercüman götürüyor. Amerika'ya gidiyor, İngilizce bilen tercüman götürüyor gibi. Adam fıkkı iyi bilen alimle gidiyordu. Niye? Hocam bak, ha bu tarlada yetişen mahsulü alıyorum ben. Şu şartlarla alıyorum. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle ediyoruz, böyle yapıyoruz. A'dan Z'ye işin teferruatını ve dökümünü yapardı. Ondan sonra hocam burada bir aksaklık var mı diye kendisini sigıya çekerdi. Hoca derdi ki bu alışveriş tamamdır, eyvallah. A değilse şuraya dikkat et, buraya dikkat et, şuraya. Ondan sonra malı alıp buraya getiriyorlardı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dır. Amsterdam'a uçak konarken yukarıdan aşağı baktığınız zaman üç büyük bina görürsünüz. Bu üç büyük bir bina ne biliyor musunuz? Bunlar dünyada ne kadar ticari şirket varsa onların sizi nutuyorlar. Diyelim ki şu an dünyada 10 milyon şirket var ise 10 milyon şirketin peki sicilini istiyorlar? Diyelim bir Hollandalı e, nereden Hong Kong'tan veya Çin'den diyelim mal alacak. Diyelim şeyden Hong Kong'tan işte 3 milyon tane saat alacak kol saati. Adam önce o merkeze geliyor diyor ki ben diyor Hong Kong'taki diyor Çin Çank Yük firmasından diyor e, 3 milyon 5 milyon saat alacağım. Bu şirketin diyor sicilini istiyorum ben diyor. Hemen tık tık tık şşt, al diyorlar. Sicil yazıyor ki Hong Kong'daki Çin Çan Yuk firmasından şimdiye kadar 10 ee, tane Alman, ee, şey, Hollandalı ee, alışveriş yaptı. Bu adamlar yapmış oldukları bu alışverişlerde 7 tanesinde efendim verdikleri sözde durarak tamam malı teslim ettiler. Üçünde ise 2 gün 3 gün arayla teklediler diyor. Al kardeşim diyorlar peki ne oluyor o zaman adam o sicile göre gidiyor o firmadan mal alıyor veya bir başka bir şirketi soruyor işte onun sicilini istiyor diyorlar ki iki kere mal alındı bundan ama mal teslimi çok tembel bir ay sonra teslim ettiler yok kesinlikle insan fıtratı zulmü asla kata kabul etmiyor dolma bahçe sarayını biliyorsunuz işte Orayı Sultan Abdülmecit Han yaptırdı. Fakat orada fakirin bahçesi vardı. Fakire dedi ki burayı bana ver dedi. Ben buraya saray yapacağım dedi. Yok padişahım veremem dedi. Sat, dedi. Sat dedi satmıyorum ben dedi. Israr etti sonra da fakir peki dedi maden ki bu kadar ısrar ettin. Hatta bire üç fiyat verdi oraya Abdülmecit Han. Fakir sattı ama gönlünde rıza yok İstemeye istemeye sat orayı. Cennet mekan Hamid Han dedi ki dedem dedi fakirin dedi gönül rızası ve hoşluğu olmadan dolayı o arsayı aldı. Cenab-ı Celle Celal ona bir gün yüzü göstermedi o sarada oturmak dedi. İnsan kalbi Allah'ın arşından daha muhterem Yom Rabbani. Onu kırdın kainat depresyona giriyor. Kainat heyelana maruz kalıyor. Mimar Sinan'ın da Selimiye'de rahmetlerin yaptığı camide de. Orası da bir fakirin e, işte bahçesiydi, çiçeklerim çiçekleri vardı. Bana burayı ver dedi. Ben buraya cami yapacağım dedi. Fatih, ya ustadım dedi. E, mi, mimarım dedi. Ben dedi başka bir yerim yok dedi. işte burası dedi benim gül bahçem. Çok da güzel bir yermiş. Bak ona yaptı. Dedi ki, bak dedi. Sen bana burayı ver dedi. Ben buradaki bütün çiçeklerin dedi resimlerini çizeceğim dedi. Buraya yapacağım caminin kubbesine o çiçeklerin hepsini monte edeceğim ben dedi. Ve senin bahçenin çiçekleri kıyamete kadar var olacak dedi. Ve öyle yaptı. İnsan kalbi. Şimdi kalp kıran seviniyor. Peki kalp kırmayan oturup ağlıyor. Niye ben kıramadım bu diyemedim diye. Peygamber kadar amelim olsa yok. Yok. Baraja geçemezsek yandı keten elva ve cümle yanبغي en yekuna müteveccen demek ki insan iç alemiyle uğraşacak kalbiyle kalbinin teskîiyle tasfiyeyle meşgul olacak ama bâda câlî'z zâhirî muhallam bi'ti yani'l ahkâm-ı şeriatın hükümlerini yerine getirme noktasında tamam dört dörtlük olduktan sonra tarikat ve tasavvufa girecek ama diyelim işte dediğimiz gibi okuyamadı, edemedi vesaire. Ama hal ve harekatın işin veya işte diğer hayatımızın teferratının fıkhen durumu ne hakkı düşündükten sonra bunu da öğrenmeye söz verdikten sonra tarikat ve tasavvufa girmek gerekiyor. Önce şeriat, sonra tarikat. Niye böyle peki? Le, yapmak gerekiyor. Önce şeriat fıkıh ilmi, sonra tekit tasavvuf ve tarikat. Lâ e yekûnel bil gafleti. Eşim bak bazen kulağımıza böyle şikayetler geliyor. İşte tarikatın marş'ıyun var, buyun var vesaire. Kardeşim biz o ilimleri işte bir başka türlü işte öğreniyoruz zaten direkt Allah'tan vesaire. Bizden artık kitabın önüne oturup da okumak ee, havası geçti gitti artık bizim kitapla işimiz yok biz kalple batınla işi götürüyoruz vesaire. bana bak bu söz var ya insanı dinsiz yapar dinsiz yapar dinsiz yapar sahabe-i kiram radiyallahu teala anhum peki kitabın başından kalkmadı peki üstünlükte onlar rakipleri yok Resulü Ekrem'i gördükten sonra ee, okumaya ne gerek var ya, sormaya ne gerek var ya deyip de peki bir tarla bostan, yangel Osman yapmadı peki bu adamlar. Yapmadı bunlar, yapmadı bunlar. Bu neyin kafasıdır bu? İmam Rabbani bir mektubunda diyor ki sizi gidi derviş kisvesine, sizi gidi derviş elbisesine girmiş dinsizler sizi. Daha mektubun birinci satırında böyle dalıyor içeriye. Yani kafa, kol, bacak, tekme böyle giriyor mektuba. Cabir ibn Abdullah radiyallahu teala an hadisi şerifi hatırlayacak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ee, bir kelimenin harekesini okuma noktasında nasıl okuduğu meselesi kafasına takıldı. Karar veremiyor. Resul-i Ekrem burayı zammeli mi okudu, ötreli mi okudu yoksa fethalı üstünlü mü okudu diye. Allah Allah olmadı bir türlü hatırlayamadı. Sonra düşündü dedi ki ya Resul Ekrem sallallahu bu dedi efendim ee, hadisi bize söylerken yanında kim vardı? Kim vardı? Kim vardı ki? Ha! Mısırlı bir zat vardı bir sahabe. Medine-i Münevvereden Mısır'a kadar yayan gitti. Sonra sonra sonra sonra buldu şeyi o sahabeyi. Ya selamun aleyküm aleyküm selam. Dedi ki ya kardeşim dedi sen de biliyorsun dedi ya. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman dedi şu adi serifi söylemişti. Beraber yan yana oturduk. Fakat resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu dedi ee, harekeyi fethalı mı okudu, zammeli mi okudu onu hatırlayamadım dedi. Bana hatırladığıma göre işte fethalı okudu gibi. Acaba farklı mı dedi. Sen de aynen böyle mi duydun yoksa farklı mı duydun dedi. Dedi ki cadir ben de aynen senin gibi duydum dedi. Senin benim kafamla ya bir murakabe yapayım peygambere sorayım dümdüz geçeyim demedi sahabe. Yapmadı sahabe. Medine'den Mısır'a yayan gidiyor adam. Ha böyle diyelim murakabeyle şunla bunla vesaire olmaz diye bir şey yok. O seni bağlar o. Ama şeriat, şeriat bir kişiyi bağlamak için gönderilmedi. Şeriat bütün insanları bağlamak için gönderildi. İşin zahir tarafını böyle aynen kapatmak lazım. İbn Hişam el-Ensari Muğni'l-Lebibin ikinci cildinde söylüyor. İmamu Sibevi Nahiv alimi. İmamu Sibevi'yi nahivle uğraşmaya mecbur eden bir Peygamber Efendimizin bir hadisindeki bir hareke hocası bir hareke ile okudu kelimeyi. İmamı Sibevi dedi ki ona o zaman başka ilimlerle meşguluyordu. Hocam dedi "Üstadım buranın dedi harekesi böyle mi olacak?" dedi. Başka bir ihtimal yok mu burada? Dedi ki işte dedi yani şöyle de olabilir dedi. Zammeni de okuyabilirsin. Fettel okuyabilirsin. Yok dedi. Bir dakika dedi. Resul-i Ekrem sallallahu burayı nasıl söyle dedi. E işte böyle mana versek de olur. Şöyle mana versek olur olmaz dedi. Uğraştı. ilimleri kapattı. Ondan sonra nahi ilmine intisap etti. Şimdi bir insan 20 sene nahi okursa diyorlar ki ya sen kafayı yedin mi? Sen filolog mu olacaksın? lügat alim olacaksın. Bu sözle insanı din. Dinsiz yapar, Allah göstermesin. İmam Bukhari tarih kebirinde diyor ki, Harib ibn Abdurrahman var. Bu zat 45 sene sırf Kur'an-ı Kerim'in ile uğraştı. 45 sene sadece Kur'an-ı ile uğraştı. 45 sene sadece Kur'an-ı Kerim'in hareket ve iğrabı ile meşgul oldu. diyor. Selefi sana böyle ne insanlar var? Bu? Bunlar bir şey görmedi peki? İşi tarikatla bitirebilirlerdi vesaire. Ama işin zahiri tarafını elde etmek için ne yemekler ne yemekler. Burası bir destan. Vakit olsa da bir de bunları konuşsak. Şimdi üç sene o Arapça okuyor. O hoca oldu. Sevsinler seni. Seni teşvik kabrinden bunları söyleniyor. Hani ileride inşallah hoca olacaksın teşvikiyle. Ama efendi Allah uzun versin. Yıllardan beri ne söylüyor? Hoca olan derin okuyacak derin. Hoca olan derin okuyacak derin usülü fıkıh okumayan bir insanın Kur'an-ı Kerim'e kırık kırık mana vermesi bile caiz değildir diyor ulema ha biz avamil izzar okuyan hadi geç git mesela tamam onu teşvik etmek lazım onlar teşvik kabilindendir ama mantık bil ilmin kuvvetli olsun usul bil dinin kuvvetli olsun diyen insanlar bir şey görmedi mi endülüstü rakipsiz büyük alim Ebu bu ı Tevhidi buyuruyor ki bir insanın fukahanın yani fıkıh alimlerin ibaresini sözünü gereği gibi anlaması için 20 sene Arapça okumak gerekir diyor. Bunlar bir şey görmedi mi? Bir şeyin hakkını vermek nasıl oluyor? Her şeyin bir mühendisliği var. Sen kime muhatap oluyorsun? Sen Allah Celle Celaluhu'ya muhatap oluyorsun. Onun kitabı Muhammed Mustafa'nın sözlerine muhatap oluyorsun? E kırdığımız tahtaların haddi hesabı yok. Böyle din mi olur ya? Dindarlık içerisinde işte dinsizlik. Eskiden Şeyhülislamların giymiş olduğu çizmeler mavi renkliydi ecdad zamanında. Mavi renkli çizme giyerlerdi. Ana o da ne ya? Onu anlamı şuydu. Gökler, semalar Şeyhülislam diyelim, Ebu Sud Efendi'nin ayağı altındadır. O ilimde... O kadar güçlü bir zat ki gökler dahi ayağının altında manasına gelsin diye peki giymiş olduğu çizmenin rengi gökyüzünün rengindeydi. Kim arar? Kim duyar? İşin içinde Allah var. işin içinde Muhammed Mustafa var. Fatih Camii'sinde Buhari okunuyor yüz sene önce. O kenardaki direklerin etrafında ders halkaları vardı. Adam sabah namazdan sonra başlardı, sağ taraftaki direkten ikinciye kadar ders dinlerdi. Gazi Beyzavi dinlerdi, Hidayet dinlerdi, Şerr-ı Mavakif, şerr dinlerdi, Saadi Şirazi'nin Bostan'ı Gülistan'ı dinlerdi. dinlerdi, dinlerdi dinlerdi dinlerdi dinlerdi. Belki yani Kur'an'da okumasını bilmiyordu bu avam ama Resul-i ne buyurdu? Oğdu, alıman, öm, öğretmen, öm, ve la Ya alim ol, ya talebe ol, ya ilmi dinleyen ol, ya bana da imkanın yoksa ilmi ve alimi seven ol. Beşincisi olma ölürsün dedir Eusul Ekmusallahü Aleyhisselam. Dört taneden birini mutlaka yakalamak lazım, ama birinciye gücün yoksa ikinciye takıl. İkinciye gücün yoksa üçüncüye takıl, birinciye takılma gücün varken, ya ben seveyim yeter, Yo yoo, orası yol geçen hanı değil, o ortamda Buhari okunuyor, fakat Buhari'nin müshaları arasında bir nokta farkı var, Bazıları elindeki Buhari'de şey var, hanın üzerinde nokta gözüküyor, hı, o kadar da ustaca konulmuş ki o nokta sorma, yani sanki matbaa basmış onu. Bazı nüshalarda ise ha var. Nokta yok. Ama Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıl peki bunu söyledi? Ha'lı mı söyledi? Hı, hı'lı mı söyledi yoksa ha'lı mı söyledi? Haydi bakalım. hay mıydı? hı mıydı? Vesaire. Şimdi bak sana bu kafanı bu zamanın kafasıyla düşündüğümüz zaman bu kırkır gelir bu. Ya bir nokta hakkında dünya var ya o noktayla ayakta duruyor. Noktayla. Mesele senin benim bildiğim gibi değil. Hastaneye gidiyorsun, sana tahlil veriyorlar. Affedersin, dışkı tahlili bile veriyorlar. E, kan tahlili, bilmem ne vesaire. Kandaki değerleri bile tek tek sayıyorlar böyle. 75 olması lazım, 76 gözüküyor mesela. Diyor ki işte bilmem lokositler fazla diyor. Şöyle yap, böyle yap vesaire. Tek bir rakamı bile diye alıyorlar. Peki bu ciddiyet peki dinde gözüktüğü zaman niye bu işi bir krali alıyoruz? Ya, bu kafa bu kafa yaramaz. Netice hadi bakalım bir ay İstanbul kütüphanelerinde ne kadar Bukhari yazması kitap varsa kitaplar elden geçiriliyor. Acaba ha mı hı mı ha mı hı mı, mı sonra oy birle karar veredi. meğer o hının üstündeki noktayı var ya sinek koymuş oraya. Kerata tam bir şey mühendis gibi o kadar milimetrek koymuş ki yani ayırmak mümkün değil. Diyorlar ki doğrusu işte hal olacak diyorlar. Hın'ın noktası hayvan pisliği dediler. Din buraya kadar bu ciddiyetle ele alınması lazım geliyor. Hacı Zine Efendi vardır nimeti İslam sahibi. Onun takrikinden geçen bir Buhari baskısı vardır. Ejdat bastı bunu. Onu Abdülhamit Han bastırdı ve Mecca'nın insanlara dağıttı. Adamda tek bir harekatası yok. O adam bu kadar ciddi davranmaya peki sevgiden eden amil ne? İşin içinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Biz yani tanımadığımız bir Allah'a kulluk yapıyoruz. Biz bir tanımadığımız Muhammed Mustafa ile övünüyoruz biz. Tanıyanlar bambaşka oluyor. Fıkhı göreceksiniz diyor İmam Rabbani Kudüs'ün ruhu. Fıkhın noktasında dik duracaksın ondan sonra tarikat diyor. Bir alim bir fetva veriyor şeyhin bir fetva veriyor fakat şeyhin tamam tarikatı var hoş iyi güzel fakat fıkıhta becerisi yok fıkıhta alim değil ama Rabbani diyor ki başka mektubunda o konu hakkında alim diyor ki yecuzum caiz değildir E senin şeyhin diyor ki la yecuzum caiz değildir aslında bunu söyleme de hakkı yok çünkü ilmi yok fıkhı ilmi yok zikrine fikrine bir şey demiyorsun eyvallah fakat fıkı yok Peygamber Rabbani ki alim, tamam ama öbür abid gibi, derviş gibi tabi tarikatı, zikri vesaire yaşayan bir insan değil. Normal işte sıradan ibadetlerini yapıyor ama özel bir ibadet hali yok o derviş gibi. Peygamber Rabbani diyor, kimi kabul edeceğiz diyor, şeyhin söylemiş olduğu kaville mi edeceğiz yoksa o fıkıh ilminde otorite olan, uzman olan alimin fetvasıyla mı? El cevap, fakihin fetvasıyla, o dervişin değil. O şeyhin değil ya ya o alemin fıkı peki bilen ayetlerin ve hadislerin altında ezile ezile adam peki bir deri bir kemik kalmış o kadar. i̇mam bir muvafakatında der ki bir insanın dindeki sözünün gücü ve kuvveti Arapçayı hakimiyetle ölçülür dedi. Eğer bir insan Arapça noktasında ne kadar güçlü ise ne kadar güçlü ise ne kadar güçlü ise sözünün değer ve kıymeti de o nispette değer kazanır diyor. Arapçada ala olanın kavli fetvası ala olur. Arapçada mütevasıt olan orta olan adamın sözü de o değerde gider. Arapçada dibe vurmuş ondan sonra gakkuk yapıyor o kadar başka bir şey yok. Onun fetvası da gakkuktur diyor. Ortalıkta kitaplar yazılıyor, tercümeler yapılıyor vesaire. Bir söz söyleyeceğim ama kahımdan bunu söylüyorum. Yahudi ve Hristiyanlar nasıl ki İncil'i tahrif ettiler, Tevrat'ı tahrif ettiler, şu an işte bizim gibi nevzuhur, evveli sonu belli olmayan tiplerin de yüzünden Kur'an-ı Kerim'i tahrif ediyoruz biz. Ayetlere yanlış, ne bileyim işte asılsız, esassız mana vermekler. Hadis-i şerif sahih midir, değil midir, bunu bilmemekler vesaire. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin. Din iman oldu para. Resulü Ekrem buyurdu ki اِنَّمَا اَهَلَكَ مَا اَنْكَانَ قَبْلَكُمْ اَدْدِرْهِمُ وَالدِّينَارِ وَهُمَا مُهُلِكَاكُمْ Sizden önceki milletleri altın, gümüş ve para tutkusu helak etti. Sizi de para tutkusu helak edecektir buyuruyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ben yaşadığımı biliyorum. Yaptığım vaazlara efendim yazıyorlar, yazmışlar. Fasıkül fasıkül yapmışlar, bir tanesini on yıl önce oluyor bu hadise. Bir milyona satıyorlardı. Gelsin de bu para nasıl gelirse gelsin. Rıza olmayan şeyi ni niçin yapıyorsun? Kaç defa dendi buradan, cep telefonunda vazları çekmeyin diye vesaire. E hala çekiyorsun peki. Ya git ya, git ya! Din laf dinlemektir. Sen bir şeyler biliyorsun, biz bir şey bilmiyoruz peki? Sen bir şeyler gördün biz bir şey görmedik mi? Faydası yok değil, var. Eyvallah. Ama bir şeyin zararı faydasından çok daha fazla gözüküyorsa kalordur arkadaş. Din içerisinde dinsizliğin anlamı ne oluyor? Yenberi en yekuna mutevaccihan ilal batini. Bağda cahil zaire bir ityanlık i Şeriatın hükümleri, zaire hükümleri yerine getirdikten sonra tarikat, zikir, rabuta, murakabe vesaire vesaire. Bir şey daha söyleyeyim. Şahınlakşmen kudretli yolun müritleri bir gün dediler ki Efendimiz bize şey gelmiyor, feyiz gelmiyor, her şey koptu gitti. Öyle tatsız, tutsuz odun gibi olduk dedi. Dedi ki bir eksikliğiniz var dedi. Bakıyorlar sağa sola yok diyorlar efendi her şey tamam. Yok yok bir şey var dedi. Haydi bakalım bir daha bakın dedi. Bakıyorlar ediyorlar vesaire yok. Yok yok yok bir şey var dedi Şahin Akşimend. İhvandan feyiz gitti. Komple ihvan dibe vurdu. Şahin Akşimend ısrar etti bakın sağa sola dedi. Söylediler dediler ki ya Efendi Hazretleri bir kusur gibi bir şey var ama onda yani o kadar kusur olacağına ihtimal vermiyoruz dedi. Ne o dedi sabahleyin tekkenin çorbası pişirirken odun yetmedi komşunun odunlardan bir tane aldı. Hah ondandır dedi işte. de ne oldu odunu geri iade edin dedi. Odun geri iade edildi ne haber dedi. Efendi feiz gelmeye başladı dedi. Gözlüklü Ahmet diyor ki Selamahullah Efendi bana dedi ki, git evden bana bir kibrit parçası getir. O zaman bu ilave kısım yoktu. İndim aşağıya, o caminin odunlarından ufacık bir parça aldım getirdim efendi. Kulağını karıştıracak dedi. Efendi şöyle baktı baktı, dedi ki, bu ne ya kibrit miydi bu dedi. Yok efendi nasıldır, caminin odunlarından bir parça aldım dedi. Ya ben sana boşuna mı söyledim, git evden bana bir kibrit parçası getir diye. Caminin odunlarında yani bu yoktur, bunu ben bilmiyor muydum diyor var peki ben sana kibri çöpü getir diyorum sen bana gidin caminin odunlarını parça getiriyorsun Annenin malı olan bir efendi odun parçasını kulağımı kirini çıkarmak için kullanmam caiz değildir dedi. caminin parasından birisi mesela geliyor bir arkadaşına para verecek bozuk yok caminin hocasına dedi ki şunu caminin parasından bozsana ya veya bütünlesene efendi bunu dahi yapmadı bir kısa mektup vardı onu ezberleyene 100 lira vereceğim demişti rahmet tasbih hoca. Birisi ezberledi o mektubu. Parayı bozmak gerekiyordu. 500 bin lira mı ne vardı? Efendi'ye dedi ki, de caminin parasından 5 tane yüzlük yapabilirim miydi? Olmaz dedi. Bütün parayı caminin parasından peki bozuğa çevirmeye dahi izin vermedi. Caminin parasını götüren vararsın ararsın şimdi? Adamın gücü yetse camiyi koyacak, dört tane teker üzerine camiyi götürecek. Önce dış cepheyi diyor, yani zahiri ilimlerle dayayı döşedikten sonra, ondan sonra kalbe yöneleceksin diyor. Niye? <gülüyor> ha, yapmış olduğun iş muhteliten bil gafleti. Gaflete karışmış olmasın. Gafilane olmasın, yaptığın şeyin ne demek olduğunu bilesin. Ve tehli bilahkemi şeriyetin, şimdi şerii hükümleri yerine getiriyorsun. Eyvallah, namaz tamam, o tamam, bu tamam ve sıra. Ve tehli bilahkemi şeriyeti, şerii hükümleri yerine getirmek. Ama nasıl? Bir imdadil batini Bu sefer tersinden söylüyor. İç alem yok. Kalp yok, sadece kitap var ama yani dış cephe var içi yok. Demin ne de söylemişti? Tarikat var ama delim şeriat yok. Vize vermedi. İlla önce şeriatın zahiri elde edilecek, ondan sonra kalpli alakalı amellere insan e, inhimak gösterecek, düşkünlük gösterecek. Şimdi ise. Şimdi ise diyor ki vettehalli birlahkenmişleriyeti şeriatın hükümleriyle süslenmek eyvallah elimizde ayağımızda gözümüz kulağımız gövdemizde yapacağımız işler var ya yerine getireceğimiz hükümler var ya ama bir imdadil batini kalpte bir numara yok kalp tam takır bomboş sadece kültür fizik hareketi yapıyormuşuz gibi jimnastik vari hareketler yapıyormuşuz gibi Ee. Kalp ihmal edilmiş sadece bedensel veya bedenle alakalı hükümler yerine getiriliyorsa getirilmesi mütehazırın imkansızdır diyor. Kalp gitti peki gaflet bastırdı. E kalbin peki devrede olmadığı şeriatın hükümlerini yerine getirme mütehazırın imkansızdır diyor. E buradan ne çıktı? Tarikat ve tarikat hali son derece lazım lazım lazım hacılar buradan Kabe'ye gidiyorlar Hı. Mevlana Celayettin Ruh Mesnevisinde buyuruyor ki Konya'ya uğradılar Mevlana'yı bir ziyaret edelim duasını alalım da öyle gidelim Kabe'ye Mevlana Kudiz'e Sirru çok böyle yani acayip konuşurdu Kudiz'e Sirru o hacıları görünce dedi ki onlara ey affedersiniz kendi tabiri ben nakilim ey ayılar dedi nereye gidiyorsunuz dedi Bilmiyor mu nereye gittiklerini biliyordu. Ayılar nereye gidiyorsunuz dedi. Kabe dedi Azeroğlu İbrahim'in dedi yapmış olduğu bir taş binadır dedi. Kabe'ye gitmeden önce bir arifi billah Mevla'nın dostunu bulun, onun kalbini bir tavaf edin, yani onun önünde bir banyo yapın, onun önünde bir tornaya girin vesaire. Ha önce yani bir kendinizi bir bakım yapın da ondan sonra gidin Kabe'ye muazzamaydı tavafa. Giderken bir özelliğiniz olsun diyor. Gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Seyahate gider gibi veya işte bilmem nereye işte turistik vesaire öyle mi diyor? Yoo. Birisinin huzuruna çıkacağın zaman üstünü başını düzeltmen gerekiyor. Yakayı paçayı şöyle bir aynaya bakıp düzeltmen gerekiyor. Sen nereye gidiyorsun sen? Cenab-ı Hak celle celan tecelli gâhı Kabe'yi muazzamaya gidiyorsun sen. Eee? Siyah, beyaz, kirli, artık yani ne var ise her şey karna karıcık. Yok, önce Mevla'nın dostunun huzuruna bir bakım yapın. Önce iki dirhem bir çekirdek olun, ondan sonra oraya gitmeye yüz kazanın diyor. Ehlullah bunu yapmaya çalışıyor. Vazifetul ulemai, alimlerin vazifesi, alimlerin vazifesi el-iftahu, fetva vermektir. Ve şugul ehli'lallah Allah insanların peki meşguliyeti el ha, ameli salih işlemektir ve ihtimamu özen gösterecek fil batini iç alemine iç a ve ihtimamu batini, iç alemle meşguliyet kalple meşguliyet müstelizmün gerektir lil ihtimami fi'z zahiri Zahirede de, dış cepheye de ihtimam ve özen göstermeyi gerektirir. Yani sen eğer veya ben derviş isem ben, senin dervişliğe ve tarikata heves etmen, heves etmen dış cephede de, dış dünyada da şeriata himmet, e, ihtimam göstermeyi gerektirir. Bakın benim sarığım var, benim sakalım var, cübbem var. Ey Naz, ey beni görenler! Bilesiniz ki ben şeriatın zahirine de ihtimam gösteren bir insanım. Bu bunu sembolüs eder diyor. Adam dünyada mesela bir darbe yapıyor, devrim yapıyor. Ondan sonra ne diyor? Ey millet bundan sonra böyle giyineceksiniz diyor. Böyle hareket edeceksiniz diyor. Zahiriniz böyle olacaktır diyor. Demek ki zahir davayı temsil etmekte çok büyük bir etkinliğe sahiptir. Ya hoca sen kalbe bak, malbe bak vesaire. Ya gavur bile işin esprisini anlıyor ya. Polis gelin polis kıyafeti içerisinde mesleni dahi icra ediyor. Asker asker elbisesi içerisinde mesleni dahi icra ediyor. Sen bir çocuğa böyle sarık cübbe şal var giydir. Ne dersene? Aa baba ben hocam oldum ya. Bir de ona Rambu'nun elbisini giydir da, da, da, da, da, da, da. Ne oldu sana? Ben seninle tabancadan bahsettim Ne şundan ne bundan vesaire Elbise bir anda Psikoloji ve karizmayı değiştiriyor Bak işin zahiri ne yapıyor? Abdullah bin Nasud radıyallahu anh Diyor ki el kalp, hatta zey zey. Elbise elbiseye benzemediği sürece Kalpler birbirine benzemez diyor Psikoloji daha bunu yeni yeni anlıyor Din bir yerde psikoloji desek bu bağlamda yanlış konuşmuş olmayız. Kisve kisveye benzemediği sürece kalpler birbirine benzemez diyor. Zahir batını tamamlayacak, batın da zahiri tamamlayacak. E tarikatın var ama ben şunu da giysem yani işte bir mahsuru yoktur, şöyle yapsam bir şey yoktur vesaire. Ne diyorsun sen ya? Şeriatın peki o zaman zahire bakan tarafı ne olacak? Hani diyorlar ya Doğan görünümlü Şahin. Ya bu arabanın motoru Mercedes kaputu Ford. Biz bu arabayı şimdi nereye satacağız biz bunu? Yok. Ford diye mi satacağız yoksa Mercedes diye mi satacağız biz bunu? Arabanın kaputu kaportası motoruna uygun olacak. Motoru da kaportanın işte yani temsil ettiği markayı temsil edecek vesaire. Arabanın bilmem ne tamponları bilmem işte Volkswagen, motoru, Ford, kaportası bilmem işte bir başka marka vesaire. Bu araba ne niyetine gidecek? Olduk böyle. Allah eksikleri görüp gereğini tedarik etmeye bizleri muvaffak eylesin. Bu anlattıkları var ya yağmurdur yağmur. i̇mam Rabbani Kuddîs Sürüş'ün temas ettiği konular var ya yağmurdur yağmur. Yağmurdur yağmur. Yağmurdur yağmur. Yağmur yağdığı zaman yağmurun altında uyuyan göremezsiniz. Ama şu an biz bunları okuyoruz, dinliyoruz fakat şu an uyuyan da var. Bak yağmurda bile adam uyuyabiliyor. Bunlar bizim için birer yağmurdur. Tutarsak, tutmazsak o zaman çiselerle yetinmeye mecbursun. Çiselerle yetinmeye mecbursun. Yağmur yağarsa baraj doluyor, İstanbul'a su veriyorlar. Yağmur yok, o zaman çiseye mahkumsun. Çiseden ne olacak ki? Şu an birçok insanımız çiseyle yetiniyor gibi. Halbuki çiseyle yetinmek olur mu? Yer azıcık ıslandı, yapraklar biraz ıslandı. Eee? Süzüktan çatlıyorsun git kardeşim şu ağacın yapraklarını yala. O çiseler sana yeter desem. Bu mantık mı? وَالَّذِي يَهْتَمُوا بِالْبَاطِنِينَ iç alemiyle uğraşıyor. İç alemiyle uğraşıyor. Ha? Rabıta, mürakabe, maşallah, e, ve zahirdi ise bu hal yok. Kalbete takıldı fakat e, dış taraf ihmal. Bu var ya, bu dinsizdir diyor. Bu dinsizdir diyor. Bu dinsizdir diyor. Tarikatı var fakat veyaciz olan zahire, bir nasibi yok veya fetvalı bir konu olsa biz müftüyüz kardeşim biz çok adamlar dinledik biz biz biliriz biz halbuki düşündüğü ve söylediği kitabın tam tersi tam tersi mülkit diyor dinsiz diyor duyduk mu İsmaila konuştuğumuz zaman hemen tavır koyuyorlar bazıları vay benim ticaretime karıştı hoca bilmem ne rızkımı kesiyor vesaire falan filan şudur budur ben neyim ya veya burada konuşanlar ne, ne, ne bunlar peki? Biz hoparlörler olmaktan başka bir şey değiliz arkadaş ya. Hoparlörden ezan okunuyor. Ezanı kim okuyor? Hoparlörler mi okuyor? Yok ya. Yo. Mikrofona üfleyen bir hoca var o okuyor. Biz burada affedersin ya yani en fazla bir borazanlık yapıyoruz. Ama ama bunları söyleyeceksin söyleyeceksin. Bir defasında bir hoca efendi. Burada efendiyle bir konuyu tartışıyorlar. Eski hatmacı odasında. Tesadü efendi ben içeri girdim. Dedi ki kim var ya? dedi içeri giren efendi. Efendim nasıl işte ben affedersiniz. Ya gel dedi hoca bir şey söyledi ona. Efendim nasıl dedim ben affedersiniz diye. Zaten buradasınız dedim biz kimiz ya falan. Şöyle döndü ona. Neer konuşu. Bu hoca efendi Kur'an kursunda kızları yetiştiriyor. Ondan sonra üniversite yazılık kurslarına gönderiyor. İşte üniversiteye gidecek bu kızlar. Efendi diyor ki izin verme diyor. Eğitime kimse karşı değil. Üniversiteye kimse karşı değil. En büyük eğitimciler peygamberlerdir. En büyük mektep, üniversite resul Ekrem Ekrem'in Ashab-ı Sufesinin peki eğitim görmüş olduğu Kabrin arkasındaki 50-60 metrekarelik yerdir. Ama bu programla mı peki eğitim yapılacak? eğer bir kız sınıfta doğuruyorsa eğer yeni bir kız yurdunun rekorları Pimbaşları altı ay içerisinde tıkanıyorsa Lağımcı gelip pimbaşları açtığı zaman iki aylık üç aylık çocuk cesetleri görüyorsa ada, Bu eğitim neyin eğitimi ya İnsan dinden çıksa Bir kelimeyi şadet getirir dine girer arkadaş Allah göstermesin Ama namus gitti mi Namus bir daha geriye nasıl gelecek Böyle çirkin bir eğitim Böyle bir programla eğitim Eğitim mi yoksa eritim mi öğretim mi yoksa öğütüm mü sen karar ver ne diyorduk orada asıl mesele neydi Ha, ondan sonra ben sustum tabi efendi şöyle baktı bana bak dedi sen dersli misin dedi dersliyim dedi bana emir var dedi kızını üniversiteye götüren tarikattan at çıkışa dedi ben hayatımda ilk defa gördüm bu halini. Ben de memurum. Şimdi hoca burada konuşuyorsa biz memuruz arkadaş. Bana hoca sen şunu söyledin tamam mı? Şunu söyledin bana kitapta yerini göster. Sor kardeşim hakkındır ya. Din donlastiği değil ki. Ben böyle çekeceğim o böyle çekecek. Dine zam yapma dinde iskonto yapması, yapılması yetkisini bana kimse vermedi ki. Ben de vazifeliyim ben de bir görevliyim yani günahla belki yarışa girsek sesen sen beni geçemezsin ben seni geçerim ama kaderin cilvesi cenab bak Hak bizi buraya oturttu seni oraya oturttu bektaşın şimdi gibi herkes haddini bilecek arkadaş ne diyor burada tarikatın var ama fıkhın yok diyor zahir taraf yok devamlı kendi karına kendi menfaatine yont bildiğin kadar mülhit Seni gibi dinsiz seni diyor bu adama kız verilmez eğer kızı da kendi kafasında ise kızı alınmaz. Bu adamla aynı beraberce sofraya yemek yenmez. Bu adam elinden su içilmez. Bu adamın cenazesi kılınmaz. Bu adam kılınsa bile diyelim kıldın bu adam getirilip de bir Müslüman kabristanlığına defnedilmez. Bu adam mezardan kalkarken Muhammed Mustafa ile beraber kalkmayacak. Ya e, Peki dinsizlerle birlikte kalkacak. Ben şöyle bir duasım amin der misin sen buna? Allah'ım ben tamam Müslümanlık yaşadım vs. ama yarın yarın kabirden kalkıp da senin huzuruna mahkemeye girerken beni Müslümanlarla beraber değil, seni sevenlerle beraber değil, ne kadar Allah'sız, dinsiz, kitapsız mason, ateist, kütübiyoz adamlar ise beni onlarla birlikte onların arasında beni ayağa kaldır da onlarla birlikte beni huzuruna celbeyle Allah'ım götür Allah desem desem tarikatı var ama fıkı yok bu adama böyle desem peki amin der mi duama demez amin demeyeceğin duaya niye peki yani şey oluyorsun hedef oluyorsun razı gelmeyeceğin peki bir duaya amin demiyorsun peki e niçin peki o daha tevessül ediyorsun aynı şeyi efendi baba yapıyor Fatih Camisi'ne giriyor Şöyle insanlara bir teveccüh ediyor Kitabı çok fena Çok dehşetli Sizi bir de alın secdeli kafirler sizi Haydi Çıkışın içinden Din bir şahsiyettir Din bir şahsiyettir Kimli kimliktir Kimliğini kaybedeni her yerden kovarlar Seni beni bir yere koymazlar arkadaş Senin şahsiyetini Yaşadığın din gösteriyor bunun noktunda din devrede yoksa senin ve benim şahsiyetim din değil, İslam değil, Müslümanlık değil. Allah göstermesin, başka bir şey. Fıkkı bir kenara bıraktı. Öbür taraftan kalbi halleri o biçim. Keşifler, zuhuratlar, bilmem neler vesaire bambaşka. Yüzü de böyle ayna gibi vesaire. Ay, nurundan geçilmiyor, adamın yüzüne bakılmıyor. Aha, seveyim seni diyor vahvalul batniyetu onun tarikatelleri var ya ve istidra jatuhu evet vah vah evet müfih vahvalul batniyetu istidrajatuhun onun bütün batini halleri var ya istidraştan öteye geçmez diyor bu adam göz boyacılık yapıyor bu adam zatı zungurluk yapıyor okusbukus yapıyor bundan halman aramayın diyeyim Rabbana geç ne sarı ya sarı metre Hallere bakıyorsunuz, eksi sıfır. Ne diyor sultan? Arama hal. Hal yok. Yine çok çirkin şeylerden bir tanesi bu. Böyle efendim saplantar var maalesef aramızda. Çünkü şikayetli var geliyor afedersin. Bizi de adam yerine koyuyorlar. Soruyorlar. İşte falan hoca efendi var ya, eee? Her ne kadar onun kitaptan yani ilmi yoksa, Arapçası yoksa vesaire, işte o, o öbür hocadan çok daha üstün o vesaire. Kurslarda şimdi bu zihniyete bir sürü çocuk var peki. O hoca neyin hocası Allah aşkına ya? Olur sen git affedersin merkebe bir sarık geçir. Sırtına bir cübbe geçir ondan sonra. boynuna da bir doksan dokuz as. Haydi bakalım işte falan. Bu nedir diyelim İşgarın hayvandan daha üstündür. Başka bir numarası yok. Yemek içmekten başka. Sen kimlerin arasına giriyorsun sen ya? Ya sen ne zaman kendi kafanı kolların altına aldı? Ah, nefsim dinleyeceksin ya. Sen yılan mısın sen arkadaş ya? Sen akrep misin ya? Senin işin gücün insanlara sokmak ısırmak mı ya? Amerika'nın elini öpmeye gene mecbur kalacağız. Allah göstermesin. Amerika sen dur kardeş denmez de sen dur lan dur dur. Biz bize yeteriz aslında. Adamın dediği gibi Allah'ım Allah'ım düşmanımın hakkından ben gelirim diyor. Sen bana dostumu göster diyor. Yani dost kalmadı ortalıkta. Ve ahvalü batıniyyetü peki istidracatü, o tarikat var ya, istidraçtan geçmez. Gözbayacılık bunu kişi diyor sultan. Ve alametü sıhhati halü, <gülüyor> hal batini, bir insanın var ya, kalbi hallerinin, iç aleminin güzelliğinin simgesi ve sembolü, iç aleminin doğruluğunun ve düzgünlüğünün, cetveli, pergeli göngesi nedir bilir misiniz? Tehallü zahiri bil ahkami şeriyeti. Bu adamın gündelik yaşamına bakın. Haline bakın. Oturmalar, kalkmalar, şunlar, bunlar vesaire vesaire vesaire vesaire. Bunlar kitaba uyuyorsa o adamın tek o manevi güzelliğine tamam not verin. 10 üzerinden 10. Muhammedan-ı sırrı diyor ki daha yukarı makamlara çıktı birisi. Acayip işte halleri var. Gözler kamaşıyor da kamaşıyor. Kamaşıyor da kamaşıyor. Diyor ki bu şeyhin diyor bu işte efendim müşt olan zatın diyor, sünnetlerden bir tanesinde eksikliği olsa, diyelim 9999 tane sünneti var, bir sünneti yapmıyor bu adam. Diyor ki bunda eğer tecelli varsa o tecelliler hiçbir şey değil Yuma Rabbani. Ya tas tamam olacak diyor. Tas tamam olacak. Tecelli devam ettiği müddetçe salik hala yolda diyor Yuma Rabbani. Yani ateşin Ateşe bir milim yaklaşsan Bir milim yaklaşsan Hala ateş arasında mesafe var Halbuki durulacak gibi de değil yani müthiş bir ararat var İmam Rabbani diyor ki Ateşin içerisine atlayıp Ateşten bir köz kor oluncaya kadar Devam diyor Ateş arasında milim kalmayacak Ya bu milimler niye kalıyor diyor Resulü Ekrem ve sellemin diyor sünnetinde eksiklik var diyor. Hala hala Tecelli basamaklarında kalan insanların zuhuratlarına Nakşibendi tarikatında olan büyükler itibar etmiyorlar diyor. Bakın şimdi yani suizandan Allah hep bizim eylesin. Bazı insanlar çok etkisinde kaldı tarikat halleri oluyor, Zuhurat halleri oluyor. Şimdi gidiyoruz tabi efendi anlatıyoruz. Neticede efendi diyor ki mübarek olsun diyor. O kadar. Halbuki sen hu hu hu, ne kadar da yan etkisinde kalmıştın. Çok muazzam bir müjde bekliyorsun. Böyle sırtını sıvazım mübarek olsun diyor. Derslerine devam et diyor. Bu birçok manaya gelir bu. Ama bir de bu manaya gelir. He, sana tarikatın mübarek olsun, hallerin mübarek olsun ama senin tecellilerin, senin keşiflerin o kadar da kale alınacak cinsinde de. Niye? İlmi yok ilmin. İlmi yok ilmin. ilmin yok ilmin. i̇lmin, yok ilmin. İslamiyet'in ilk emri özgür değil Allah'ı zikredin değil İslamiyet'in ilk emri namaz kıl değil İslamiyet'in ilk emri oruç bilmem ne cübbe sarık şalva, çarşaf değil İslam'ın ilk emri oku oku oku oku. Mevla beyninle meşgul ol diyor ben bunu benimle meşgul ol gibi anlıyorum affedersiniz e ne olacak ondan sonra kendi kendime gelin güvey olacağım ben kendi kendime not vereceğim ben Yo. Allah eksiklerden bizleri muhafaza eylesin. Ve tarikul istikameti huva haze. Ve subhanahu el muvaffuk. Bakın istikamet doğru yol, doğru yolun göstergesi budur diyor sultan. Allah doğru yolda hepimizi sabit kadem eylesin.